1298 numaralı konu Hazreti Peygamberin saf eşabına öğretmesi Evet bir gün mescide gittim. Hazreti Peygamber saf eşabını okutuyordu açlıktan da karnına taş bağlamıştı.